Amcam çiftçi kendisi tarla kiralayarak mahsul ekiyor. Kiralanan bu tarlanın zekatı nasıl ödenir? Kira parasının da zekatı verilecek mi? Yoksa kira parası düştükten sonra elde kalan para üzerinden mi zekat vermemiz gerekir? Şimdi bir kişinin arazisi var, başkasına kiraya veriyor. Başkası kira alıyor. Kiralayan soruyor bu soruyucu. Kiralayan kişi kira bedelini ödedikten sonra öşrümü yani elde edilen diyelim ki iki ton buğday elde etti bir kişi, tarlayı kiraladı iki ton buğday elde etti. Ama diyelim ki diğer taraftan da 100 lira işte 1000 lira kira parası verdi. Örnek veriyorum. Hı hı. Şimdi bu kişi iki ton buğdayın karşılığında ne kadar öşr vermesi lazım? Onda bir değil mi? Onda bir ne yapar? 200 kilogram buğday. Bu buğdayın kilosu diyelim ki 2 lira ise mesela. Ne kadar öşrü vermesi lazım? 200 kilo olunca 400 lira öşrü vermesi lazım. Bu kişi 400 liradan o 100 lira kira bedelini düşecek mi, düşmeyecek mi? Evet. Kira bedelini düşmeyecek kardeşim. Araziden ne kadar ürün elde edilmiş ise o ürünün onda birini zekat olarak verecek. Yani masraflar gözden düşül hesaba katılmıyor. Araziden Ektiğiniz araziden elde ettiğiniz Ürünün onda birini Öşür veya diğer adıyla Zekat olarak vereceksiniz Efendim ben kira vermiştim kirayı düşüyorum Efendim ben biçim masrafı yaptım O masrafı düşüyorum diyemezsiniz Peki ne masraf Hangi masraflar düşebilir yani Bu öşürden Günümüz tarım şartlarının Getirdiği ekstra masraflar Nedir o ekstra masraflar İraçlama ve benzeri bir şey Suni sulama olursa zaten o da 20'de 1'e düşer. O zaten 10'in belirlediği bir kura Onun için kira parası zekattan, öşürden düşmez. Evet, Çünkü mükemmiş. eskiden de e, kiralama vardı, du, kiralama durumu vardı. Hı hı. Yani günümüz tarım şartlarının getirmiş olduğu ekstra bir masraf değil ki kira. Onu hesaptan düşersiniz. Onu düşemezsiniz. Evet.